ameliyata girecektir ya da işte hastalarını muayene edecektir kuyrukta bekleyenler vardır ya da hocadır imtihana girecektir, imtihanın hemen arkasından e, namazın vakti geçmiş olacaktır. Yani bunun gibi böyle bir, bir e, zorunlu durumda olan insanların dışındakilerin e, her namazı vaktinde kılması esastır.